Defineci Yazan Erdal Köroğlu Yöneten Kemal Bekir Efektör Korkmaz Çakar Oynayanlar Birinci müşteri Reha Özcan İkinci müşteri Tunç Günbay Salim Özgür Erkekli Defineci sadrettin Kılıç Eşref Zafer Algöz Yabancı Şahin Çelik. Cariek, şimdi yandın. Şu şeş ayağını da bir kapatırsam ah. Hadi bakalım oyna. Duy, vursana abi. Hani ya? Karışmasana. Eh. Hadi bakalım. Şu vurdum. Şu da ben. Karışmasan görmüyecektim. Görmez olur muyum? Acemi miyim ben? Eh. Eh. Şeşiyek, şeşiyek. Ya. Karışma Salim. Ya arkadaş Salim karışırsa ben oynama <gülüyor> Şuna havlu atıyorum desene. Salim karışma ne olursun bu çok iddialı bir maç. Tamam canım tamam karışmam bir daha. <gülüyor> Salim'e yalvaracağına bana yalvar da yenileyim. <gülüyor> Salim işine baksın da sana oğlum. <gülüyor> tamam Ay. usta. Üç bir. Kapı kapı. Bak Salim karışma. Sana, sana bir çepiş vereceğim. İnan vereceğim. Sahi mi? Söz mü? <gülüyor> Vallahi söz. Tamam. Çepiş ne? Canım oğlak işte. He? Chai, chai, chai, chai. Ne o lan, defineci? Biri bitmeden öbürünü uzatıyorsun. İçeceksin tabii. Burasını Söğüt gölgesi mi sardın? İyi vallahi. <gülüyor> Şurada iki dakika ısınalım dedik. İstersen iki ha. saat ısın. Çabuk köşeye dönmek istiyorsan eski mesleğine dön. <gülüyor> ne mesleği ulan deli Eşrem? Gene dağlara gitti define Havayı görmüyor musun Allah'ım delisi? Hem sana ne? Ararım vallahi. <gülüyor> Ararsın da bulursun. Bulamadım mı? Sen de bu enayilik olduktan sonra bulsan ne yazar? Geçti oğlum. O tongaya bir defa basarım ben. Şeşi dü gele oyna. Şa, Şeşi beş, şişi beş. Hadi bakalım. Atta vereceğim dedim. Sana Salim karışmasana. Şeşi şöyle gelsek. Uf! Salim susarsan bi çepişte ben veririm. Yahu çek şişi vur beşi saplışım sana vereceğim çepişi. Eee, işte <gülüyor> <kadar>. böyle oynanır. <gülüyor> buralı değilsin galiba nasıl anladın ne bileyim bir kere defineciyi burada herkes tanır sonra sizin gibi böyle kravatlı takım elbiseli insana pek rastlanmaz yok canım aksi halde tanırdım. haklısın yabancıyım çay demeye de bir inşa et ister sanki asitli su evet beklemiş galiba hep böyle be abi içerisi de pek havasız dumandan boğulur insan burada çoğu zaten ısınmak için geliyor Daha oturmadan... Abi! Çay! Abi! Çay! Adam ne yapsın? Çay satacak tabii. Ama bu kadar da olmaz ki. Anlaşılan iyice kızdırmış sizi. Kızmamak elde değil ki. Sanki böyle yapıyor da kazanabiliyor mu? Gene aç, gene aç. Maalesef. Bazı insanlar nedense böyle hırslı oluyor. Sahi. Nerelisiniz siz? Ee, epey uzak bir yerden. İyi de peki. Ne işiniz var? Kışta kıyamette bu. Ee... Az arabayı kaydırdım da ha, Geçmiş olsun Sağ ol. Telefon ettim kurtarıcı gelecek Bu kış günü yola çıkmak her baba yiğidin harcı değil eh, yiitlikle alakası yok Delilik benimki <gülüyor> Delilik olur mu abi Herhalde önemli bir sebebiniz vardı ki çıktınız Doğru önemli bir sebebim olmasaydı zaten ben de çıkmazdım Ya gördün mü bak İki dakika şuraya sığınayım, ısınayım. Bir bardak sıcak çay içeyim diyorsun. Abi çay! Abi çay! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ne yapalım? O kadar olacak. <gülüyor> efineci Çay abi? Çay mı abi? İki çay ama eğer deminki gibi olursa geri gönderirim. Deminkinin nasıl vardı ki? Şimdi bırak kırgın. Bak abi yabancı. Adam gibi iki çay getirdi içeri. Çay ikiyim! Defineci! Tamam tamam merak etme. Madem misafirim var tamam. Bırak <gülüyor> Bir alem Vallahi Neden defineci diyorlar? Ee, adı defineci abi, bu adı sonradan edindi. Bu gördüğün Salahın tekidir. <gülüyor> Yok canım. Vallahi. Ne yaptık ki? Abi sen bunun başından geçeni bir bilsen, gülmekten ölürsün. Anlatsana. <gülüyor> Burada deli eşref derler bana ama... ...bunun düştüğü Tonga'ya ben bile düştüm. <gülüyor> Bayağı meraklı bir hikaye herhalde. <gülüyor> Hem de nasıl? <gülüyor> Ben de merak etmeye başladım. <Gülüyor> Neyse, boş ver. Yahu sahi senin çekici gelmedi mi? Ne çekici? E, çekici bekliyorum demiştin ya. Hayret, bu kadar geç kalmaması lazım. Hayır. Çay çay var mı? Çay, çay, çay. Yeter be oğlum, Allah'tan kork. İçimiz dışımız çay oldu be. Sana demedik lan, deli eşler. E, niye kulağımın dibinde bağırıp duruyorsun öyleyse? Bu kahvede yalnız sen mi varsın? Boşları topluyorum, görmüyor musun? Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen adam olmazsın lan <gülüyor> de beni. Sen oldun da gel bak sana ne diyeceğim. Eşim Ya gel bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Bak abinin şu define hikayesini merak ediyor. Kim söyledi? E ben söyledim. Ya gel Allah, ya Allah işim şey. var diyorum sana. 5 dakika ne olacak ki ya? Bey, öğretmem ve Ya ne yapacaksın sen? Vatandaşın biri işte. Sizi bir yerden tanıyorum ama... Allah Allah, bir türlü çıkartamıyorum. Bilmem, bilmem ki... Olabilir mi? <gülüyor> defineciye bak. Her gördüğünün asker arkadaşı çıkmaya çalışıyor <gülüyor> Kahveye akşama kadar kaç kişi girip çıkıyor? Şey <gülüyor> o da doğru. Ya. Öğretmenlerden biri de benzettim herhalde. Of hadi, hadi. anlatmazdım ama. Dur Allah dur o zaman şu boşları toplayıp geleyim az bekleyin. Hadi geliyoruz. Tamam abi razı ettik. Öyle pek herkes anlatmaz. Yahu sahi senin mesleğin <gülüyor> İstanbul'da... Küçük bir fabrikan var. Konfeksiyon üzerine çalışıyorum. Çok zenginsin o zaman. Ha? <gülüyor> Pek zengin sayılma. Konfeksiyon üzerine fabrika. Peki sen ne iş yapıyorsun? Ben mi? Ne iş bulursam. Buralar fakir yer, iş yeri yok. Elimde birazcık sermaye olsa. Ah Ben biliyorum ne yapacağımı ama. Mesela ne yaparsın? Neler yapmam ki abi. Ama yok işte. <gülüyor> Allah yardımcı olsun. Fabrikatör dediğimde aklıma geldi. Geçenlerde şurada bir kaza oldu. şeydi hani ileride küçük bir köprü var. Evet. Gelirken gördüm. Heh, tam orada. O tarafta bir işim vardı. İşimi hallettim dönüyordum. Birden bir çatırdı işim Bir de dönüp baktım ki abi. Mavi bir araba o köprüden uçmuş. Allah ım. Hii bir görsen. Tozdu bak. Koştum baktım arabadan bir kadın. Beni kurtarın diye çığlük çığlığa bağırıyor. Araba köprünün korkuluklarına vurunca... Bunu kapıyla torpido arasına sıkıştırıvermiş. Yok ya. Vallahi arabadan bir adam çıkmış kapıyı ayırmaya çalışıyor ama gücü yetmiyor fakir Sen çekil dedim. Bizde bir deli kuvveti var ki Kabe. Ya Allah deyince çatır çatır kapı ayrılıverdi. Bravo sana. Adam iyice şaşırmış. Kah ağlıyor. Kah ölmediği karısına yalvarıyor. Hemşerim dedim. Yalvarmak da olmaz bu. Sırtlandım kadını yola çıkardım. Kazağını insan şaşkın olur da bir ne yapacağını bilemez. Haber ettim taksi geldi. Tam gidecekler adam ara ara cüzdanı bulamaz. Hemşerim ne yapacaksın cüzdan Hanımın durumu ciddi. Al şu yüz bin lirayı sen koş dedim. Hay Allah iyi ki sende varmış var. Söylemesi ayıptır abi. Bir hafta inşaatta çalışmıştım biraz biriktireyim diye saklamıştım. Ama helal olsun be abi. Kat kat helal olsun. Eee? Bu iyiliğini hiç unutmayacağım kardeşim. Ben fabrikatörüm yaptığın iyiliğin karşılığını kat kat göreceksin dedi. Kızdum ya hemşerim lafı bırak. İstersen hiç gönderme canın sağ olsun dedim. Eee? B'si gittiler. Ama kadına çok üzüldüm. Bir şey çıkmadı mı fazlikatörden? Ne geldi? Bir, bir haber, para filan Yok abi paradan vazgeçtim. Kadın kurtulsa bari diye çok dua ettim. İnşallah kurtulmuştur İnşallah. Da. Yoksa para dediğin nedir ki? Herkes bilir burada. Herkes tanır ha, deli işleri. Çay, çok beklettim sizi kusura bakma. Yine çay? Oğlum iki kelime anlatacaksın yavrum. Bunlar benden lan deli. <gülüyor> o başka. <gülüyor> E, demek sana defineci diyorlar he. Anlat bakalım bayağı merak ettim Bu gözün adam gerçekten bir hazine bu Yakışalım <gülüyor> <Yok> <gülüyor> Hazine bulanın böyle dumanlı bir kahvede işine Vallahi bulmuş abi <gülüyor> ya Ne sırtıyorsun anlatsana <gülüyor> Evet inanması zor tabi Fakat doğru söylüyor bulduk abi Geçen sene kahveye tanımadığım bir insan geldi Siz yaşlarda ama sakallı Efendiden bir adamdır Para vermeden çay, sigara, çay, sigara içiyordu. Sabahın erken saatleri kahvede birkaç kişi yavlar... Bir ay... Tazeleyeyim mi abi? Yok yok. <gülüyor> Sağ ol. Buralı değilsiniz galiba. Ha değilim. Neredensiniz? Uzaklardan. İpiyedir size bakıyorum da üst üste sigara çay, sigara çay. Bir derdin mi var abi? <gülüyor> Belki vardır. Allah yardımcın olsun. Bizim bir yararımız olur mu? Belki olur. O zaman Envet abi biz hepimiz kardeşiz. Yapabileceğim bir şeyi seve seve yaparım. Yardımcı olurum. Otur. Buyurun. Sizi dinliyorum. İsmin ne senin? Halil. Kahveci Halil derler bana burada. Çoluk çocuğun var mı? Yok abi Allah vermedi. Ya üzüldüm. Peki doktora hiç gitmedin mi? Gitmez olur muyum? Gittim abi. Peki ne diyor doktor? Olmaz mı diyor? Yok olmaz demiyor. Olur da tedavi gerekli Kime? Sana mı? Yok hanıma. İyi o halde sen de tedavi ettin. Demesi kolay. Başladık tedaviye ama o ilaçlara güç yetmiyor ki. Yüz binlerce lira dayanamadım abi. Küçücük bir kahveyle olmuyor ki bu. Halbuki uzun süre tedavi olması gerekli. Haklısın Zor. Ya Sizin derdinizi mi konuşacaktık benimkini mi? <gülüyor> Fark etmez. İyi oldu anlattın. Hiçbir şey anlamadım. Ne alakası var senin derdinle benim derdim? Şimdi beni iyi dinle Halil. Ben güvenebileceğim bir insan arıyorum bu çevreden. Hayır o. Önemli bir işim var. Fakat güvenebilmem lazım. İyi işte ben sana yardımcı olurum. Burada herkese sorabilirsin beni. Hiç kimse hakkımda kötü bir şey söyleyemez. Fakat bu o kadar kolay değil işte. E peki abi ne yapayım? Füs kağıdı sureti, ikametgah il muhabiri, savcılık kağıdı da ister misin? Ne yapayım yani? Benim dediğim iş için onlar bile yeterli Aman değil. Aman abi bu iş pek karışık. Galiba beni bulaştırmayın ben vazgeçtim vazgeçtim. <gülüyor> gel gel. Yok, yok yok kötü bir işse ben yokum abi. Merak Verir. etme yapacağımız işin kötü bir yanı yok. Ya meraktan olacağım anlat da şu işin aslı neymiş bilelim. Doğma büyüme buralı mısın? Doğma büyüme buralıyım ha. Çevreyi iyi bilir misin? Avucumun içi gibi. İyi o halde. Sana inanıyorum. Yalnız bunu burada konuşamayız. Benim arabaya gidelim. Araba nerede senin? Hemen dışarıda. Ben gidiyorum sen gel. Hay Allah nereden çattık böyle bir işe ya. Salim. Buyur usta. Oğlum ben dışarıdayım. Gelene kadar bakıver. Olur usta. Gidelim öyle ne ki Evet. Bir dakika. Camı da kapatayım. Tamam. Seni dinliyorum abi. İyi dinle o zaman. Heh. Aslında herkese öyle kolayca açıklanmayacak bir konu bu. Ama seni gözüm tuttu. Zaten başka çarem de yok. Bundan yıllarca önce buralarda görülmüş bir hazinenin peşinde. <gülüyor> Aha, bunu mu söyleyecektin sen ya? <gülüyor> Senin gibi o kadar çok insan var ki burada. Sözümü kesme de beni dinle. Anlattığım gerçek. Eee? Ben sana gerçek bir gömüden bahsediyorum. Öyle her kazmayı küreği kapanın rastgele aramasından değil. Peki anlat bakalım hadi. Çok eskiden savaş yıllarında buradan göçen birisi varını yoğunu altına çevirir. Yol uzun ve tehlikeli olduğu için yanında götüremez. Bir küpün içine toprağa gömer. Yok ya. Her şey yoluna girince bir gün gelip parasını almayı düşünür. Ne var ki kaçtığı bölgede işgal edilir. Belli bir süre sonra da buradan çekilen düşman orayı anlaşmalarla kendi toprağına kadar. O şahıs bir daha geri dönüp gelemez. Neden gelememiş abi? İsteseydi gelirdi. Evet. E artık savaş yıllarında değiliz ki. E bu uzun bir hikaye. Sen üzerine alınma da böyle o kadar çok şey anlatılıyor ki. En çok kızdığımda ne biliyor musun? Ne? Belki 10 kişiden dinledim. Filan yerde altın gömülü olduğunu duydum. Gece gittim, kazdım kazdım. Uzunca bir taşar asladım Bugünlük bu kadar yeter dedim. Veya biri geliyor diye yara bırakıp gittim. Ertesi sabah geldiğimde bir de ne göreyim? Taş kaldırılmış yerde küp kırıkları altına alıp götürmüşlerdim. <gülüyor> abi, Sen de haklısın. Abi millet altın hayalini avlıyor burada. Ben bile kaç defa sabaha kadar kazma salladım. Yok abi. Boş. boş bu işte. <gülüyor> Madem öyle sana şu kadarını söyleyeyim. O şahıs benim dedemdi. Sahi söylüyorsun? Bak sana fotoğrafını da göstereyim. Bakayım. Ayy, <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> Vay canına. Bana rahmetlinin adını koymuşlar. Zamanında buranın en zenginlerindenmiş. Hatta zaman zaman ordunun iyaşe ihtiyacına da yardımcı olurmuş. Demek öyle ha. Neden kendisinin gelmediği konusuna gelince 1940'lı yıllarda Bunlar kendileri gibi düşünen bir grupla birlikte Türkiye'ye kaçmayı denerler. Ancak yakalanıp sınırda kurşuna dizilirler. Tamam abi. Artık anlattıklarına inanıyorum. Güzel. E peki sen bana nasıl güvenebildin? Çekinmeden nasıl anlattın? Öyle ya. <gülüyor> Benim de bir bildiğim var herhalde. He? Doğrudur. doğrudur. <gülüyor> Şimdi söyle bakalım. Arap Ören diye bir köy var mı buralarda? Arap Ören? Arap Ören, Arap Ören, Arap Ören. Vallahi hiç duymadım. Ee, hani her yeri avucumun içi gibi biliyorum demiştin. Biliyorum ama... ...yani Arapören diye bir yer duymadım. <gülüyor> tamam işte. Başlamadan... Ha, tamam tamam biliyorum. Biliyorum. Pınarbaşı. Pınarbaşı Aa, ha bah, Yeni adı. Peki Acı diye bir yer? Acı Su Arapören'in yaylası olur. Buraya pek uzakta sayılmaz. Ah, çok şükür. Tamam mı abi? Oldu mu? Oldu oldu. Gidelim mi? Güpegündüz. Aa doğru ya. Tabii tabii. Bu iş gerçekleşirse sana da hatır sayılır bir para verim. Aman abi ya, bulalım da. Sakın ola başka kimseye bahsetmeyesin. Yani, bu benim kendim alım anlıyor musun? Böyle söylemenize hiç gerek yok yani. İstersen hiç verme abi. Onu demek istemedim. Yalnızca bu sıradan bir gömü değil. Dedemin bizlere bıraktığı miras, alın teri. Yıllarca çok yoksulluk çektik biz. Şimdilerde durumumuz birazcık düzeldi. Bunu bekleyen insanlar için hayatımı ortaya koyarım ben. Anlıyorum Bana sonuna kadar güvenebilirsin abi. Gel şimdi kahveye dönelim de bir çay ısmarla bana. ha Çay ne olsun ki abi? <gülüyor> yemek ısmarlıyım yemek. Sağ ol, sağ ol aç değilim. Az önce arabada bir şeyler atıştık. Hadi, hadi hadi o zaman buyurun. Sorması ayıp olmasın, kim bu? Amcamın oğlu. Hangi amcanın? Büyük amcamın. Tuhaf. Tuhaf olan ne var? 3 Abi, sana bir zarar gelmesin. Sen ne diyorsun ya? Adamı hiç gözüm tutmadı. Sakallı makallı, gözleri fıldır fıldır. Sana ne be oğlum, elin adamından? Ben seni düşünerek söylüyorum. Arabada fiskos fiskos ne konuştunuz öyle yarım saat. Abi, bir durum varsa ben sana göz kulak olayım. Allah'ım Allah'ım. E kızma abi, senin de halin bir tuhaf bugün. Adam iki çay içiyor, bin lira veriyor. Sen müşterinin avcına beş binlikleri saymaya başlıyorsun. Ne olur ne olacak dalgınlık. Kaç kere? Var var var bir şey var. Seninle. Tehdit mi ediyorlar abi? Şantaj mı yapıyorlar? Söylesene bana meraktan çatla. Allah'ım Allah'ım. Baksana senin amcaoğlu gene arabaya gidiyor. Saydın bu 7 tam. Ne yaparım, ne yaparım? Salim hadi sen git olma hadi. Hadi, hadi, hadi. Abi hadi. istersen o değilden izlerim seni. Başım beladaysa ha. Bak yanıma da şu kalın sopayı aldım mı sakallı makallımız gelir valla. Allah'ım bak bizi sakın ha. Sakın izlemeye kalkma sonra çok kötü olur ha. Adamın silahı var. Ne? Silah mı? Ya. Jandarmaya karakola gidelim. Yok oğlum yok hiç gerek yok hadi. Peki senin ne işin var bu adamla? Be, be, şey, be şey yani kız kaçıracağız biz. Kız mı kaçıracaksın? Ha, -ha. Bunun pınar başında bir sevdiği varmış. Kız da onu seviyor deliler gibi. Ama babası kızı vermeye yanaşmıyormuş. Vay be! E gidip kaçıracağız kızı. Şimdi sen gelirsen olur mu? Adam yalnız ikimiz diyor. Peki seni nereden tanıyor? Büyük amcam söylemiş. Aha! Kıyak iş valla! Anladın değil mi sen gelme. Anladım usta. Ee, ama bir şey anlayamadım. Ne? Ani kız kaçırmak ayıptı. Yakışıksızdı. Bana ne diyordun sen? E bu başka ama. Ya bana geldi mi öyle sakallıya geldi mi başka? Tamam he? lan tamam söz. Hele şunu bir kaçıralım seninkini isteyerek alacağız. Hem de babası şıkır şıkır oynayacak böyle şakkını çukkını çukkını çukkını usta. Şak, Allah sandalyeyi toplayayım. Beş dakikada süpürüp giderim ben. Lüzum yok erken geliver hadi. Olur usta. Tamam, tamam usta. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Azlamız küreğimiz tamam abi. Şüphelenen olmadı değil mi? Bir hata yapmamışızdır. <gülüyor> İçiniz da. rahat olsun. İk, i̇kimizden başka hiç kimse bilmiyor bunu. Yalnız senin adamın ters ters bakıyordu bana. Ona aldırma canım. Gariban bir delikanlıdır o. Niye gözlerini bana dikmişti Endişelenecek bir şey yok. Benim için korkuyor. Neden? E, aramızda konuşmamız gözünden kaçmamış. Bir şeyler döndüğünden şüphelen Şüphelendi mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hallettim ben hallettim. Ah yani. Peşimize karışacak diye korktum. Seni gözüne kestirmiş. <gülüyor> e? Ese, i̇kna etmeseydim ta acı suya kadar peşimizden gelecekti. Yavaşla abi. Az sonra sağa döneceksin. Yol çok bozuk. Ee, köy yolu burası. Kaç model bu? 79. Aa, güzel araba bayıldım Vallahi Artık ihtiyaç. İhtiyaç da pahalı abi be. Neyliyetin var mı? Nerede? Hiç anlamam böyle işlerden beri Yani araba kullanmayı bilmiyor musun? Bilmiyorum İlk fırsatta öğrenmeye bak Bir gün mutlaka lazım olur. Araba alamadıktan sonra Doğru mu gideceğiz? bu Devam, devam abi doğru Bak burası, burası var ya Pınarbaşı köyü Gündüz gözüyle görmek isterdim Ne de olsa kökümüz, soyumuz burada yaşamış Bu iş hallolduktan sonra gene gelin Misafirim olun ben sizi gezdiredim <gülüyor> İnşallah Acı su yaylasına geliyoruz abi Peki nereyi kazacağız bu orada? Burada bir çeşme varmış. Ahoo çeşme çok. Bu çeşmenin suyu koca bir kayanın altından çıkıyormuş. Ha tamam tamam biliyorum biliyorum. Şimdi beni oraya götür. Vay be demek orasıydı ha. <gülüyor> çok heyecanlı. Hay Allah insan ne abi ya. Yok <gülüyor> Yo, ondan değil. Eskileri düşününce. Haklısınız. <gülüyor> Hah geldik abi. Neresi? Daha durma durma yavaş yavaş dur. Yavaş yavaş dur. Bak şu farların aydınlattığı şu koca kaya var ya. Evet görüyorum. Heh, işte onun yanında dur. Ee, geldik abi. Acele edelim hadi. Heh, tabii, tabii tabii tabii. Tedbirli olmalıyız. Ha. Değil mi abi tedbirli olmalıyız. Ben fener aldım o yüzden. Onunla idare edersin ha? Evet. Ee, doğu neresi? Doğu mu? Dur bakayım şöyle durduğuma göre batı burası olduğuna göre. daha Bu taraf bu taraf. Ha tamam. Ee, şurada bir oyuk var. Oyun hemen altında diyordu. Arabanın bagajını açsın abi kazmayı küreğe alalım hadi. Geliyorum. Buralarda çobanlar falan eksik olmaz ha. Yaklaşan köpek sesleri duyuyorum. Sen de duyuyor musun? Evet. Birisi geliverirse iyi olmaz Gel Şurayı kazacağız Sen feneri tut Tamam tutuyorum Çok mu derin nedir abi bu? Bilmiyorum Bak bak bak bir şeyler çıkıyor abi Taş Ver Ver ben kazayım Yok yok ben kazarım Abi ver hem evet. öyle kuvvetli vurma, kütü parçalarsın. Peki, al. Ah. Ben aşağıya Önce kürekle şu toprağı alalım bir de. Evet. Görebilir misin? Ay ışığı yeter. Yaklaşıyorlar. Biz de yaklaşıyoruz. Baksana bir taş. Tamam. Bunun altında. Dur dur dur. Kazmanın ucuyla kaldırmayacağım. Şimdi dur. yardım edeyim. El feneri. El feneri nerede? Bak oraya koymuşsun. Hah. Bakalım ha. işte. Oh. oh. Allah ım. sana şükürler olsun. Küp. Küpüştü Küp işte abi. Elediğin doğruymuş abi. Ya şurada bulduk. İnşallah rüya değildir bu. Ulanmaz. Ulanmaz. Etmiyor, gerçek, gerçek, gerçek bu. Gerçek. <gülüyor> Ay, eli boş. Uyanıvermeyeyim Allah'ım. Allah ne olur rüya olmasın Allah'ım. arabaya taşıyalım. Tamam, dur, dur içine bir bakalım şunun. <Gülüyor> <gülüyor> Işığı görmüşlerdir. Şimdi biri çıkar gelir. Kim gelse gelsin. Sen merak etme. Kimseye vermem ben onu. Canımı veririm onu vermem ben. Dur dur, dur kendini kaybetme. Ne, ne demek kimseye ben vermem? Vermem tabi. Ne olur şunun ağzını açalım. Hadi, Hadi aç o zaman. Hadi. Yalnız aç hele. Orasan çimento suyla mı yapıştırmışlar ne? Ay yalda zor açıldı. El felerini tutsana abi. <Gülüyor> Aman Allah Aman Allah'ım. Bu kadar umuyordum. <Gülüyor> altında Oyunun tamam. kapağını kapattı. Tamam, tamam. Gelen falan olur. Tamam. Koş arabana bagajlara. Yalnız taşıyabilir misin? Tamam, getiririm, getiririm. Koş, A koş. Tamam. Bırak. Bırak. Amma doğmuşum. Getir, getir. Hey, hadi çook ha yavrum. hadi tamam. hadi çabuk. Tığ, ha çabuk, çabuk koş. A hadi oğlum. Hop! Yaşardık! <gülüyor> Başardık! Gömülme altında ama. Allah Allah sana hiçbirler olsun Allah Allah. Çobanı gelince garanti kazdığımız yeri görür. Ondan sonra bak sen ortalıkta dolaşan <gülüyor> hikayeyi. <gülüyor> e, demek ki anlatılanların bazıları doğru olabiliyor muyum? Öyle abi öyle ama nereden bileceksin? Kızmasına kızıyordum bu tür anlatılanlara ama e, ben buldum diyeni duymadım ki hiç. <gülüyor> e, doğru mu biliyor musun? Tabii tabii geldiğimiz yoldan işte abi. İşte. Karanlık olduğu için farkında değilim. Asfalt daha uzakta mı? Tabii. Geldik sayılır. Şimdi doğru bizim eve gidelim. Altını oraya döküp sayalım bakalım ne kadarmış ha. <gülüyor> olur olur. Sanki rüyada gibiyim ya. <gülüyor> ben kahveci Halil. Altın bulacağım. Ha? <gülüyor> A -a. Ne oldu abi? benzinle pislik var galiba. etti Hay Allah. Kaputu açacağım Sen bana el fenerini tutun Oldu oldu Çerslikler de hep böyle zamanlarda çıkar zaten <gülüyor> Ne olmuş abi? <gülüyor> Bir şey anlayamadım Arabayı itmek gerek Bir daha çalıştırmayı deneyim e, Hadi o zaman durmayalım Sen direksiyona geç, ben iteyim hadi. Ben arabadan anlamam dedim ya abi sen geç, ben iterim, ben iterim hadi. Haa oldu peki, inşallah çalıştırırız. Hadi. İtiyorum abi. Dene abi dene, dene. Belki çalışır. Daha hızlı, daha hızlı. Tım zamanını buldu yani. Abi çalışmıyor mu? Daha kuvvetli, daha kuvvetli. Ya dermanım kalmadı. Niye çalışmıyor bu menet? Bak bakalım bas bas. Hakim kalma abi. Dur dur. Kardeşlerim dur. Dur diyorum sana be. Hayır. Açık gitti. Gitti beni oyuna getirdi. Aldattı beni. Dön. Dön geri kardeşlerim. <gülüyor> Dön. Ben de seni bir adam sandım. Niha yaptı bunu gitti ha. Seni bırakıp gitti. Gazladı gitti. Kafamı mı kaldırdıydım. Arabanın kırmızı kırmızı park lambalarını görebildim. Ok gibi fırladı namus. Kaybetmiş ama. Gerçekten çok kaybetti. Yahu halbuki ne olacaktı? İnsan bu kadar zahmetin geçti der. Birkaç altın olsun verirdi değil mi? <gülüyor> Niye versin ki oğlum? İşi bitmiş. Orada seninle mi uğraşacak? Belki o da korkmuştu Niye korksun ki? Olmaz mı? İnsanlar Hayır. altın için neler yapıyorlar? Doğru söylüyorsun. Eğer bu defineci bütün altına sahip olmak için planlar yapmadıysa... ...ben bu bıyıklarımı keserim. Zerzeklenme lan. Neme gerek abi. Niye öyle yapayım? Herkes bilir beni. Karıncıyı bile incitmedim şimdiye kadar. Hop oh, oh. Bayat çaylarından kaç kişi öldü bilmiyor muyuz? <gülüyor> <yapma> ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi de adam ne bilsin senin temiz bir insan olduğunu... Neyse ne işte. Çekti gitti. Adımız böylece defineci kaldı. Yahu iki saattir çay istiyoruz burada. Tamam abi tamam. Salim baksana arkadaşlara oğlum. Yetiştiremiyorum ki usta. Ben kalkayım. Hikayeniz için çok teşekkür ederim. Önemli değil abi. Burada biz birbirimize takılırız ama Halil abi çok iyidir. <gülüyor> Epey macera geçmiş başından abi. <gülüyor> Senin şu fabrikatör adı neydi? Belki tanırım. Nereden tanıyacaksın abi? Ne mi olur? Adresini nereye koyduydum ya? Hay Allah. Hah! Burada. Ver bakayım. Orası İstanbul abi. Kim kime dumduma. Nihat. Nihat söylemez ha. Ne? Tanıyor musun yoksa? Nasıl tanımam? <gülüyor> en iyi arkadaşım benim. Vay be! Dünya ne kadar küçük şu tesadüfe bak. Adam senin paranı göndermez mi ya? Ben ona çıkışırım. Aman abi. Hiç söylemeyin. Utandırmayın beni. bin lira değil mi? Ne olacak? Sen fabrikatörlere yardım edecek kadar zengin misin ya Gerek yok abi kalsın. Ben unuttum onu. Hani yeri geldi diye anlattım sana da. Neyse. Hikaye hikaye ederken epey oyalandık burada. Ben kalkayım. Sen bilirsin abi. Defineci! Olur mu abi? Dost olduk seninle. Çaylar tamam, benden. Hayır hayır. Senin anneciğim? fabrikatörlüğün fabrikanda söker. <gülüyor> Burada bu kadar muhabbetten sonra çay parasını vermem bize hakaret sayılır. Yapma be Eşen. Tamam abi tamam. tamam. İşsiz yapalım. güçsüzsün paran filan. Aaa 3-5 çayı da ikram edemeyecek miyiz yani? <gülüyor> Peki teşekkür ederim. Arabaya bir bakayım. Çekiciyle işim bitince tekrar uğrarım. Bekleriz abi. İyi günler. Defineci. Geliyorum. Ne var? Misafirin çaylarını bana yaz. Oğlum hem aş duruyorsun hem de kuyruğu dik tutuyorsun ha. Sana ne? Yaz dedim. Tamam, tamam. Borcum borcun yok hadi. karları alayım ağabey dur. Benim arabayı çıkarmışlar. Hadi gözün aydın. <gülüyor> Sağ ol. Yalnız çıkarırken çekici stop lambalarını kırmış. Götürüp oto elektriksizine bıraktım. <gülüyor> hmm. Araba hallolana kadar şu paketi buraya bırakabilir miyim? Tabii tabii. tabii. <gülüyor> Yalnız emniyetli bir yere koyun. Tamam, tamam bak bak burada işte. <gülüyor> Çekmece'de sen hiç merak etme. <gülüyor> Sağ ol. İşim bitince gelirim. kapatıyoruz. Az kaldı abi. Süre doldu diyorum size. Bırakın artık. Daha saat on ikiye on dakika daha. Ha? E acele edin öyleyse. E, usta sandalyeleri toklamaya var. Daha yani. duyuyormuşsun. Ne? Önlüğünde ne varsa getir de hesabı yapalım hadi. Önlük çekmecenin üzerinde. Önlüğü böyle her yere çıkarma diye sana kaç defa söyledim lan. Şimdi koydum. İyi iyi hadi devam et. <gülüyor> oh, oh. Görüyor musun bak? Yabancı paketini unuttu gitti herhalde. Salim. Buyur usta. Oğlum bu bugün gelen adam ben yokken uğradım buraya? Hangi adam? Hani sobanın başında oturmuştu ya. Ha yok ne oldu ki? Ya adam paketini unutmuş. Belki daha gitmemiştir abi. Doğrudur doğrudur. Şu oto elektrişisine bırakmıştı arabasını. İşi hmm, bitmemiştir herhalde değil mi? Nereden abi? bulursun böyle tip tip adamları anlamam. Hadi sen işine getir. <gülüyor> Can abiler, çaycılar, can abiler tavşan kanı bunlar, tavşan kanı. Ya git başımdan Allah'ını seversen. Sen buraya uyumaya mı geldin oğlum? Niye uyuması? Azıcık ısınalım dedik. Al ısın. Al. Benden. Kafam bozuk. Hayrola? Kış kıyamet, evde bir gram yakacak yok. Niye söylemiyorsun oğlum? E, Sylesem ne olacak? Bakarız bir çareye canım. Al şunu. Çay şeker alacaktım ama. E, Asını, oh, olmaz, alamam. Ya sana ne hadi al veresiye alırım ben. Kış belimizi büktü. Sıkılma eline geçince verirsin. Dünkü adam var ya fabrikatörmüş. Hangi adam? Ya hani sobanın başında konuşmuştuk ya senin define hikayesini. Ha o mu? Ya o paketini de unutmuş burada. Sahi nerede o? Ne paketi ya? Ya o, oto elektrisinde işim var dedi gitti. Bir paket bıraktı sonra gelip almadı giderken unutmasın bu. Aman o zaman gene gelebilir. E ne yapacaksın onu? E fabrikatörüm demişti ya. Belki yalvarırım yakarım iş verir bana Oğlum dün deseydin ya Utandım Ne var utanacak Gelirse ben söyleyivereyim senin yerine Söyler misin be abi Söylerim tabi oğlum Yalnız adam gelse Hadi beyler hadi Saat 12 oldu toparlanın Tamam definici şimdi kalkıyoruz Salim sallanmasana Saat on Sana ne herkesin oyunundan. Tamam usta. İşimiz gücümüz var oğlum. Allah Allah. Yahu adam bu paketi gerçekten unuttu be. Ne var ki içinde? Kitap mı desem? Aman canım neyse ne. Yarın şunu bir araştırayım ben. Hayırlı işler defineci. Sağ ol deli Eşref. Yahu senin adamın gene gelmedi. Kim? E, hani şu fabrikatör vardı ya. <gülüyor> Hiç arama. Niye? Abi o iş karışık. Ben de düştüm adamın peşine. Ama sanki yer yarıldı içine girdi. E, arabası oto elektrikçisi. Ne yok. arabası abicim ne oto elektrikçisi. Burada Sarı Mehmet'ten başka oto elektrikçisi var mı? Yok. Ee, ee? E, gittim zordum Dalga mı geçiyorsun benimle? Üç gündür uğrayan olmadı diyor. Ciddi ya. misin? Bizden başka gören, duyan yok bu adamı Allah Allah! Kim bilir kim bilir? Bize Allah. hava attı gitti. Ben de iş versin diye yalvaracaktım. Üstelik çay paralarını da bize verdi Adam bizi açıkça kafaya aldı. <gülüyor> Böyleleri de hep bize bulur zaten. <gülüyor> Allah Allah! Bu paketle bıktırdı. Heh. İçinde ne var ki bunun? Usta işim bitti ben gidiyorum. Git git. Adı belli değil. Adresi belli değil. Getirdi bu paketi attı gitti. Sakın bana bir oyun oynanmasın. İster adam? Esrar er oyun koysun buna. O zaman benim başım belada demektir. Önce şu kapıyı kilitleyeyim. Ne olur ne olmaz. Böyle pis işlerde hep beni bulur zaten. Bakalım içinde ne varmış. Ay, aman Allah'ım. Bu, bu, bu, bu, bu ne böyle? Tomar tomar para. Hepsi de 50 binlik bunların ya. Başımız belada. Yapma ya ne oldu? Fabrikatörden haber yok mu daha? E yok dedim ya. Ya ne oldu anlatsana. Gel gel. Şu belli etmeden çekmeceye bak. Ah boğum. Onun bıraktığı paket bu mu? Üst! Alçak sesle konuş. Şimdi ne bu sence? Valla bilmem Kabe. Aç şunu bir de ben bakayım. Tamam tamam. Ne gördüysen o işte. Adam bu kadar parayı nasıl unutur ya Bu işte bir iş var değil e, ne yapacağız şimdi? E ben de seni onun için çağırdım. V Vallahi ben anlamam. Böyle işlerden sakat bu iş abi karışık. Sakın ha kimseye bir şey söyleme. Deli be abi? Adamı asarlar yahu. <gülüyor> yüce yedi çay alıver. Biraz da dünden borcum vardı. Bozuk yok mu? Yok. Evet. Kireş. Al. Sahi çay içer misin diye sormadım. <gülüyor> 20. Ya sen ne yapıyorsun? Adam 10 bin lira verdi sana. Yine mi? Ya bu kaçıncı biliyor musun? Neyse tamam herhalde. Sen de say hemşerim. Tamam tamam. İki gündür açık veriyoruz. <gülüyor> Kafayı şu işe taktın ya. Götürüp karakola mı teslim etsem diyorum bunu. Hele da... biraz daha bekle. Neden diyeceksen çünkü bu iş çapraşık. Adam bize doğruyu söylemedi. Arabam kaydı dedi. Bu yakınlarda hiç öyle bir olay olmamış. Oto elektrikçiye bıraktım diyor. Oto elektrikçi kesinlikle öyle birinin uğramadığını söylüyor. Ondan sonra da bu paketi bırakıp kayıplara karışıyor. La havla içinden çırp çıkabilirsen. Sanki bilerek yaptı gibi. niye bilerek yapsın ki Eşref? Nereden tanıyor beni? ya sen azıcık bekle hele. Dünyada neye insanlar var biliyor musun? E hadi bir süre daha bekledik. Çıkmadı. Sonra vallahi sen bilirsin. Adamın aklına çelme şimdi. Az önce demiyor muydun? Adamı asarlar diye ya. Aa sen gene de bir delinin aklına uyma işte. Düşün, taşın. <gülüyor> Ha, ne parası? Bilmem. Kağıtta gönderen falan bir şey yazmıyor mu? Avukat bilmem kim müvekkilim adına diyor. Allah Allah. Yoksa bu şey olmasın hani şu kazada yardım ettiğim fabrika mü? Lan tabi o. <gülüyor> Başka kim olabilir ki? Ana muğdur o. Başkası olamaz zaten. Kaç para? İki milyon. İki milyon aaaa. Merhametli adammış Vallahi ya. Hem de nasıl abi? Bu para hayatını kurtarır benim hayatımı. Aman deli iyi sahip ol bakalım. Olmam mı be abi? Bugüne kadar hep deli eşreftediler işte, bana. Ahdım olsun, bundan sonra Ejrem Bey'i denirtmendim. <gülüyor> Otur lan deli, sana okkalı bir kahve söyleyeyim. Artık kahve içecek adam mı oldun ha. Oldum ya abi. Ol. Buyur usta. Bize iki kahve yap. Evlenmişler abi. Ateş gibi olduk yarata. Evlenince daha bir bağlandı kahveye ha? Eee ne de olsa artık babası sayılırsa. <gülüyor> Öyle. Artık Allah bize de kısmet edecek herhalde. Sahi mi söylüyorsun? Evet. Bugün test yaptırdık o iş tamam. Demek yeğenimiz yolda ha. Vallahi bin şükür. Abi ne kadar seven defilemezsin. Araban hayırlı olsun defineci. Ay, sağ olasın. Videonun da. Sağ olun sağ olun. Oğlum arkadaşlara çay ver benden. Olur usta. İkinizinki de orta şekerli Eşref abi. Nasıl olmuş kahvenin içi? Şu badanayı da kırmızı yapmasaymışsınız. Ben de öyle dedim ama <gülüyor> usta... Tamam işte oğlum. Benden daha iyi bileceksin? işine bak hadi. Ya araba kullanmayı ne zaman öğrendin sen? Çoktan. Hani benim bir define hikayesi vardı ya. İşte o zaman ahdetmiştim. <gülüyor> ne adamsın be defineci. <gülüyor> Artık gelmez değil mi Eşref? Kim? Yabancı. Ha o mu? Yok daha gelmez. 5 ay mı oldu? Oldu da üç gün bile geçti. Heh, artık gelse de bir şey bulamaz. <gülüyor> harcadım mı hepsini? Hemen hemen. Derd etme o iş kapandı. Aslında o kimdi biliyor musun Eşref? Kim? Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam.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 Defineci Sadreddin Kılıç Eşref Zafer Algöz Yabancı Şahin Çelik Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın.